Dördüncü özellik Savaştan başka bir seçeneğin olmaması Siyer kitaplarını okuyan Müslüman gençlerin çoğunun kafalarına Resulullah Aleyhisselam'ın Kureyş'in Medine yakınlarından geçen kafilelerini gördüğü zaman Kureyş'e karşı savaş açtığı portresi açık olarak yerleşmiş durumdadır. Özellikle bu kafile Ebu Sufyan'ın kafilesi olduğu için savaş açtığını zannederler. Siyer kitaplarının yazarları da bu hücuma gerekçe olarak Kureyş'in Müslümanların mallarını selbetmesi ve onları yurtlarından çıkarmasını göstermek zorunda kalmışlardır. Onlara göre Müslümanlar kendilerinden selbedilen malları geri almak için savaşı başlatmıştır. Çünkü asıl hak sahibi onlardır. Burada hataya düşülmesinin nedeni kaynak kitap olarak sadece İbn Hişam'ın siyerine itimat edilmesidir. Halbuki bu siyer, Resulullah Aleyhisselam'ın hakkında varid olan ve Kütüb-ü Sitte'ye altı mutemed kitap ve güvenilirlik yönünden İbn-i İshak'ın siyerinden daha kuvvetli kabul edilen diğer hadis kitaplarına bağlı olarak ele alınsa, bu portrenin tamamlanması mümkündür. Beni bu şekilde düşünmeye sevk eden Ebu Davud'un süneninde Kureş hakkında rivayet ettiği şu hadisedir. Kureşliler Medine'nin lideri olması sıfatıyla, Abdullah bin Ubay bin Selule bir yazı göndermiş ve ''Siz bizim düşmanımız olan Muhammed'i barındırdınız. Allah'ın adına yemin ederiz ki ya onunla savaşır, onu yurdunuzdan çıkarırsınız ya da toplu halde sizin üstünüze yürür, içinizde savaşmaya gücü yeten herkesi öldürür ve kadınlarınızı mübah kılarız.'' diyerek kendisini tehdit etmişlerdi. Bu tehdit Yesrib halkı ve onların liderleri içindi. Muhacirlere de ''Bizi atlatıp ve kaçmanız sizi aldatmasın, gelip yurdunuzun ortasında kökünüzü kazıyacağız ve hepinizi yerle bir edeceğiz.'' diye bir yazı göndermişlerdi. Kureyş'in yönetimine bakacak olursak bu onlara göre hiç de anormal bir şey değildi. Suikast düzenleyerek herkesin ortasında Resulullah Aleyhisselam'ı öldürmeye karar verenler onlardı. Resulullah Aleyhisselam'ı himaye etmeye çağıran sesleri susturanlar onlardı. Resulullah Aleyhisselam'a ve onun ashabına doğrudan karşı koymaya cüret edemiyorlardı. Aynı zamanda Kureyş, Müslümanların Yesrib'e akın ettiklerini görünce kuvvet kullanmak suretiyle gücü yettiklerini hicretten alıkoymuştu. Bununla da yetinmemiş Ayyaş bin Rabia, Velid bin Velid ve diğerleri gibi muhacirlerden bazılarının peşlerine adam göndererek onları zorla geri döndürmüşlerdi. Kureyş'in savaş mantığı, İslam ve Müslümanlara karşı olan cahiliye mantığı hakkında bize bir fikir vermektedir. Müslümanların bir yerde karar kılmasına müsaade etmemiş, hiçbir bölgede onları güven içerisinde bırakmamış ve yerleşmelerine izin vermemişlerdi. İslam kuvvetinin günün birinde mutlaka kendilerini etki alanına alacağını biliyorlardı. Günümüzün İslami hareketi de bu olguyu devamlı olarak göz önünde bulundurmalıdır. Mücadele alanından uzaklaştığı zaman, kendini güvende hissetmemeli veya onları atlatmakla cahiliye ile olan savaşının bittiğini zannetmemelidir. İslami hareketin bugünkü durumu bu görüşü desteklemektedir. İslam davetçileri Tağut'a komşu olan bir devlette toplandıklarında tagut aradaki sınırı aşarak gücünün yetebildiğini öldürmekten veya bunu denemekten sakınmamıştır. Hatta bazı kritik zamanlarda sınırı askeri birlikleri yığarak bu devlete karşı savaşma girişiminde bulunmuştur. Bütün dünyada İslami hareketin gençlerini barındıran veya onlara eğitim ve hareket imkanı sağlayan devletlere karşı savaş açılmaktadır. Savaştan başka bir seçeneğimiz yoktur. Bunu Kureyşli kâfirler ilk olarak İbn-i sonra da ikinci olarak Müslüman muhacirlere belirtmişlerdir. Medine'nin yönetici kadrosundan Müslümanları tard etmelerini veya öldürmelerini talep etmiş, Aynı zamanda Müslümanlara karşı verdikleri savaşta tek çözüm yolunun Müslümanların hepsini kökünden kazımak olduğunu belirtmişlerdir. Bu portre, çağımızda bazı devletlerdeki otoritelerin komşu devlette yapılmakta olan kongreye katılabilmek için İslami hareket liderlerinden bazılarının kendilerine teslim edilmesi üzerinde ısrarla durdukları günü gözlerimizin önüne sermektedir. Biz cahiliye ile hiçbir seçeneği olmayan bir savaş içerisindeyiz. Biz bu savaşta yolun ortasındaki bir düşmanla değil, hedefini İslam davetçilerini kökünden kazıyıp imha etmek olarak belirlemiş bir düşmanla karşılaşıyoruz. Düşmanımızı bu olgunun ışığı altında anlarsak, ona ve planlarına karşı basiretle nasıl davranmamız gerektiğini öğrenmiş oluruz.